Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengel Politi ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Günaydın Bengi'ye hoş geldin. Günaydın, hoş Günaydın, bulduk. Günaydın, hoş geldin. memlekete de hoş geldin. Evet, hoş bulduk. Ee, çok ayrı bir <gülüyor> gündemle, ayrı bir yerde bambaşka tartışmalar içindeydik biz. Ee, geçen hafta. tabi döndüğüm gün, dönmeden önceki gün, yani cuma günü e, akademisyenlerin e, ve KHK ile e, akademisyenlikten çıkarılan arkadaşların haberiyle tabii sarsıldık. Biraz gündem e, belki dışında kalacak ama e, işte her zaman gündemimiz olan büyüme, büyümeme ve alternatifler e, konusunda birazcık konuşacağız bugün. Daha doğrusu ben konuşacağım. Evet, <gülüyor> siz, haberini siz, vermiştin de. zaten e, evet. bir, iki hafta önceki, i̇ki programda, hafta önceki e, programda dinleyiciler de heyecanla bekliyorlardır. Siz de heyecanlı bekliyorsunuzdur evet, umarım. Her iki. E, Hatırlatmak babında e, geçen hafta yani 30 Ağustos'ta başladı Salı gününden Cumartesi gününe kadar ikinci e, ikinci değil beşinci uluslararası e, de yani büyümeme konferansı bu e da yapıldı. Daha önce de söylemiştim bu e, adı konferans ama e, bir akademik konferans olmanın çok ötesinde. Hem dünya üzerinden genellikle Batı Avrupa'da yapıldığı için konferans Batı Avrupa'dan ama e, dünyanın birçok yerinden aynı zamanda bu büyüme zorunluluğu, büyüme kalkınma fetişizmine karşı kendi e, mecalarında mücadele veren toplumsal hareketlerden de aktivistlerin katılımıyla yapılan e, konferans ve buluşmalar. Bu seneki... E, Konferansın üç ana teması vardı. Aslında hareketin de geldiği nokta açısından manidar. Birincisi challenges yani artık hareketin önünde ne tür engeller var, ne tür açmazlar var, ne tür zorluklar var bunları çözmek zorunda. İkincisi alliances ya da işbirlikleri yani bir degrowth, büyümeme hareketi başka hangi tür hareketlerle hangi fikirlerde kozmojilerle yan yana duruyor durabilir ittifak yapıyor, evet. i̇ttifak yapıyor. Evet, çok önemli. Üçüncüsü de alternatifler yani hep konuştuğumuz yani tamam fikir çok güzel büyüme elim büyümeme büyüme eleştirelim ama nasıl yani ne tür stratejiler var Bunu dünyada somut anlamda pratiklerle. ...büyüme na meydan okuyan pratikler, alternatifler nedir? Onları görmek ve biraz umut edinmek, umudun siyasetini yapmak nasıl mümkün olabilir gibi. Belki şöyle başlanabilir. Yani en başından sonuna kadar yapılan konuşmalarda, panellerde... ...en büyük sorulardan bir tanesi biz kimiz? Yani aslında... ...bu büyümeme hareketi dediğimiz... E, ...hareket kimden oluşuyor... ...bunun özneleri kim... <gülüyor> ...sadece Batı Avrupa'da kendine... ...büyümemeciler diyenler mi... ...yoksa e, işte az önceki... E, ...bu ittifaklar meselesindeki gibi... E, ...başka hareketler de var mı... E, ...şöyle bir... ...bir formatına dair belki önce... bir e, ...format ve şekline dair... de ...bir şey vereyim, küçük bir bilgi... ...işte sabahları... ...öğleden sonraya kadar... ...daha akademik olan oturumlar oluyor... ...işte saat dört buçuk altı buçuk arası... ...daha e, siyasi diyeyim... ...ya e, da toplumsal hareketlerin içinde olduğu... ...çok daha kısa... ...beşer dakikalık işte üç konuşmacının... ...dört konuşmacının bir müdahalede bulunup... ...sonra bir, bir, bir, bir buçuk saat kadar... E, ...daha çok Tartışma. strateji tartışması... Hı -hı. E, ...ve bir iç dökme... ...bir yandan olabilen... E, ...oturumlar yapıldı... E, Corvinus <gülüyor> Üniversitesi'nde... E, ...daha önceden... ...bir... Ee, nasıl diyeyim ticaret, mer ticaret merkezi değil de e, bo yarı borsa gibi yarı işte şey ticaret limanı gibi e, işleyen bir bina e, Corvinus Üniversitesi sonradan üniversiteye çevrilmiş orada yapıldı e, konferans işte yemeğini oradaki e, çiftçi e, daha doğrusu doğrudan üreticiden e, ürün alan ve e, kooperatif şeklinde bunu bu tür aslında her zaman değil ama bu tür e, şeylerde etkinliklerde e, ufakça şey, sandviç, salata falan gibi şeyleri çeviren bir catering kooperatifi e, yemeklerimizi yaptı. Hı, ee, yani bu dönüştürülmüş bir bina yani böyle bir gelişme de var binaları başka fonksiyonlarla şey evet çok dayı. çok eski yani bu 1800'lerde bu tür bir ticari fonksiyonu varmış anladığım kadarıyla 1800'lerin sonunda 1900'lerin başında üniversiteye çevrilmiş üniversite olarak faal, faal durumda evet, koymuş. Pa Paris'teki başında. bu iklim zirvesi sırasında da alternatifçilerin toplandığı da böyle bir sanayi Hmm, ...boşaltılmış bir... ...sanayi şeyinde yapılıyordu ve çok hoştu. Yani insanlar yerlerde oturuyorlardı. Bir yüzlerce kişiyi alan salonlarda filan. Darısı da işte Haydarpaşa, Garı'nda da çevirirler. Belki. Böyle <gülüyor> üniversite ve <toplantı gülüyor> Ne güzel ee, Aynı zamanda bu ana merkez... ...yani ana üniversitede yapılan oturumların yanı sıra... ...işte akşamüstü dört buçuktan sonra... ...yani üniversitede de bu tür... ...işte daha muhalefet ve aktivizm üzerine... E, Oturumlar yapılırken dört beş ayrı yerde işte bazısı e, sosyal merkez bazısı kooperatif olarak işleyen bir kafe falan gibi yerlerde yine aktivistlerin buluşacağı ve e, hakikaten kendi e, sorunlarını tartışacakları e, etkinlikler yapıyordu <gülüyor> paralel olarak. Evet. Yani yemek kısmını anlattım. Şöyle bir ilginç tabii şey oldu. İlk günün sonunda, yani ikinci günün başında bu Catering Cooperative'nden arkadaşlar bir anons yaptılar. Yani ihtiyacınız kadar yiyin. Çok fazla yemeyin çünkü kalmıyor insanlara yemek ve biz daha fazla yapmayacağız yani gayet dinkrotçu <gülüyor> büyümemeci bir pozisyondan ve ihtiyacınız işte iki sandviç bir salata bir çorba yani daha fazlasını yemenize gerek yok herhalde falan diyerek e, bir <gülüyor> evet. ee, vegan yiyecek yapmışlar mı yapmışlardı kesinlikle işte ee, budur ya vallahi yani o konuda hiçbir sıkıntı yoktu. ...böyle bir ayar verildi. O da güzel bir şeydi bence. Ve şey de güzeldi... ...daha önce de organizasyonunu yapanlardan bahsetmiştim. Bir sivil toplum aslında örgütlenmesi olan... kargonomya isimli bir <gülüyor> grup da organizasyonun yapısında. Ve kargonomya bir lojistik kooperatif olarak kendini tanımlayan... ...bir yandan işte üretici, tüketici kooperatifi, kolektifi olarak e, oradan doğrudan üreticiden gelen ürünlerin dağıtıldığı bir merkez. Aynı zamanda bisikletle e, şehir için akliye yapılmasını sağlayan bir bisiklet kooperatifi de e, var. E, tabii onlarla da konuşmak mümkün oluyordu. Yani işte yemek esnasında alınıp e, yemek alırken, kahve alırken vesaire. Bu da e, güzel bir, e, bence bir nokta. E, şöyle e, Diyeyim. İlk, e, yani işte Bu hareket nedir, nereye gidiyor, kimiz biz, kimlerle ittifaktayız tartışmasının e, bir parçası da e, nerede bir e, büyümeme hareketi, nüveleri görebildiğimiz yerler Avrupa'da nerede diye bir, e, bir döküm yapıldığı bir noktada. E, belki ikinci bir nokta, önemli bir nokta şu, e, aslında büyümeme fikri ve hareketi daha görünür olmaya başladığından itibaren daha çok antikapitalist mücadele tarafından gelenlerimiz her zaman eleştiriyordu biraz daha eleştirirdi yani tamam ama yani bunun siyasetin ne yani var olan sosyoekonomik eşitsizlikler nokta, eee evet, noktasında ne yapacağız? Sadece küçük bireysel az tüketme, az üretme pratikleriyle çözebileceğimiz bir şey değil ya da bu değil aslında bizim e, şeyimiz. Artık hareket bence ve hareketin içinde hareket genişledikçe bu ittifakları da tartışmaya başladıkça ve yaptıkça e, bunu çok daha açıktan konuşmaya başladığını söyleyebiliriz. E, bunun bir örneği yani e, konferansta mesela bir günün tamamen aslında kapitalizm ve büyümeme ve kapitalizm ve büyüme tartışmasına ayrılmış olması. Yani bir kapitalist üretim İlişkileri ve kapitalizmde bir ekonomik sistem içinde büyümeme ne kadar yapılabilir ya da büyüme market kapitalizmi nasıl e, meydan okuyabilir gibi. E, en azından bunun açıkça hani konuşuluyor olması bile bir şey. İkincisi e, bence çok önemli olan hareket, e, hareket demeyeyim, e, konferansın ilk günü e, göçmenlerle dayanışmaya dair çok açık bir mesaj verilmesiyle başladı. E, ...Yorgos Kallis bizim burada da daha önce bahsettiğimiz eee degrowth e, yani büyümeme yeni bir çağa dair e, dağarcık isimli kitabın e, derlemlerinden bir tanesi. E, ben başka bir şeyden bahsedecektim ama e, son bir hafta içinde karşıma çıkan bir yazıdan dolayı ben başka yani ben e, şeyden yani nüfus ve göçmenlerden bahsetmek istiyorum diyerek e, konuşumuzu böyle bir anda e, ...buraya çevirdi. E, Herman Daly... E, ...yine Amerikalı bir e, aslında... ...büyümeyi eleştiren bir iktisatçı. En temel şeylerden biri. Evet. Evet. E, son e, sanırım on gün önce... ...kadar yazdığı bir yazıda... E, ...yani e, çevre korumacı... ...bir e, politikanın... ...ya da çevre korumak için... ...ekolojik e, sürdürülebilirliğin... ...sağlanması için... E, ...nüfus kontrolünün kesinlikle yapılması gerektiğini... E, ...ve... E, ...işte şeylerin... ...ulus devletlerin sınırlarını... E, ...kapatma hakkı olduğunu... E, ...ekolojik problemleri... ...ve ekolojik integrity yani şeyin... E, ...ekolojinin, çevrenin... ...sağlığının korunması için... E, ...göçmenlere de sınırların ...kapatmanın e, mübah olduğunu... ...neredeyse söyleyen... E, ...bir yazı. E, bunu aslında... ...yaklaşık beş sene önce... E, ...bunun şeylerini veriyordu... ...sinyallerini veriyordu hormon Daly... ...ve birazcık biz de... E, ...tüylerimizi diken diken olarak seyrediyorduk... ...çok böyle daha elit... ...bir yerden e, çevre koruma... ...ve küçülme ve... ...kaynakların kullanımına azaltılmasını tartışan... ...bir takım gruplara, bir takım imza metinlerine... ...falan... E, ...ismini yazdırmışlığı vardı ve... E, ...bu konuda... E, ...böyle düşündüğünü anladık... <gülüyor> ...artık... E, Şimdi... Peki nüfus pardon sözünü kesiyorum mu? E, nüfus planlamasını nasıl yapmayı, zorunlu bir planlamayı öngörmüyor herhalde bir zamanlar Kızıl ya da yer Afrikalılara yapıldığı gibi. E, nüfus planlamasından çok e, göçmenlik. E, açısından sınırların kapatılmasının kabul edilebilir olacağını e, söylüyor. Yani nüfus planlaması hakkında böyle açıktan e, evet yani sterilizasyon ya da işte zorla bir nüfus planlaması gibi e, bir, bir şeyini okumadım hiç ama e, özellikle Amerika bağlamında mesela Meksikalı göçmenlerin e, girişinin sınırlandırılabilme, sınırlandırılmasının aslında çevre ve ekolojik ekolojik açıdan da bir e, rasyonelitesi olduğu ve kabul edilebilir olduğuna dair e, şeyler veriyordu. O zaman iki yani. ufak soru sorayım. Bir tanesi değil. şey e, Donald Trump'ın duvarına ne bir açıklama yaptı mı Meksika? Bildiğim sanırım. kadarıyla yok. Ama bir e, şey e, beş sene kadar önce işte dediğim e, bir, bir şey vardı. Yani Trump bu sefer duvar mı var e, onlar? Yani duvar vardı yine beş sene önce duvar daha doğrusu şey yapılmaya çalışılıyordu. Ancak e, tabii Trump'ın böyle bir, Trump gibi birisi böyle daha bir ulusal siyaset olarak bunu şey yapmıyordu. Yani e, yapmalıyız diye çıkan birisi yoktu. U, şey, ulusal çapta. Ama e, bu kadar açıktan olmasa bile, e, yani, yani böyle bir, bir şey var. Bir de yani bu şeyi de yani gayet e, konservatif, çok muhafazakar ve ırkçı bir... ...politik olmanın yanı sıra aslında ekolojik problemlerin de yani çok kısıtlı bir anlayışı evet, yani. Tabii yani muazzam bir sorun. Şimdi can gösterdi, İngiltere'de mültecilere karşı Britanya'da bir duvar örecekmiş dört metre yüksekliğinde. Kalenin karşısında. Bütün dünyada zaten yapılıyor ama benim soracağım ikinci soru da şu. Dünya Sağlık Örgütü Birleşmiş Milletler'in en böyle objektif çalışan örgütlerinden biri... 2050 civarında 200 milyon iklim mültecisi olacağını hesaplıyor. Evet. 200 milyon insandan bahsediyoruz ki bu muhafazakar bir tahmin, tahmin evet. olarak da geçiyor. Çünkü yani Bangladeş'ten mesela sadece 100 milyon insan evet. kaçabilir falan böyle durumlar var. Bunlara ne diyor Herman Daly gibi şeye? Nasıl kapatacaklar yani? Yani benim okuduğum yazısı ve o gün Yorgos'un da değindiği yazısı kısa bir opet gibi yani bir şey çok ne bileyim gazete köşe yazısı gibi olan Heterodox Economics Newsletter hatırladığım kadarıyla yayınlanmış bir yazı. Yani biraz polemik bir yazı hani belki şey demeye çalışıyor bir yandan. Yani bizim nüfus meselesiyle de bir noktada yüzleşmemiz lazım demeye çalışan ama... yani ...bunu çok muhafazakar bir yerden yapan ve e, ülkelerin bunu hakkı vardır demeye getiren ve de, de, de, de, de diyen e, bir yazı olmuş. Ve işte yani... Gelir e, dağılımı adaletsizliğini aynen. halletse e, belki de böyle bir şey. Hiye hiç lüzum kalmayacak çünkü hesaplar ortada yani... 9 milyara hatta daha fazlasına bile Aynen. yer açılabileceğini gösteren Aynen. pek çok hesap var. Zaten e, nüfusunu. E, yani bu konuda yani nüfusun birebir niceliği yani sayısındansa o nüfusun arasındaki eşitsizliklerin ekolojik şeyin de artı yani bu iklim mülteci yani insanlar. Durup dururken kimse nedensiz kaçmaz. Bunlar durup dururken gelelim de biz sizin kaynaklarınızı kullanalım diye göçmüyorlar genellikle ve tam da göçtükleri ülkelerin e, yani gitmeye çalıştıkları işte küresel kuzey diyelim oranın ya, küresel kuzeyin küresel güneyle tarih boyunca için yani girdiği son derece eşitsiz sömürül ilişkilerin nedeniyle onların kaynakları kullanılması hale geliyor sürdürülemesi hale geliyor ve göçmek zorunda kalıyorlar. Ki yani bu sadece yani çevre nedenlerle göçenleri hani savaşları falan hani bütün her şeyi bir, bir kenara bırakıyorum şimdilik bir üçüncüsü de yani birçok ekolojik sorun zaten ulus devletler sınırları içinde yaşanmıyor yani iklim değişikliği ya da kuraklaşma vesaire bunlar gayet sınır ötesi sınırları aşan ekolojik sorunlar yani sen kendi ülkene insanları sokmayınca yani kendi ülkendeki yani iklim değişikliğinden daha az ekleniyor olmuyorsun zaten. Ve bunu şeye bağlayacağım yani işte büyümemenin politikası ve var olan sosyoekonomik eşitsizlikler hakkında ne diyeceği konusunda bence bu açık bir mesela duruştu. Yani biz bu tür muhafazakar ırkçı ve bu eşitsizlikleri görmezden gelen bir büyümeme demiyoruz. Ve yani büyümeme fikriyatını tamamen soyut olarak aldığımızda böyle de yorumlanabilir ve bu, bu büyük bir tehlikedir. Ve biz burada değiliz. Biz göçmenlerle açık bir dayanışma mesajı vererek başlıyoruz. Kimse yasa dışı değildir. E, ve kimse nedensiz kaçmaz. Göçmenlere hoş geldiniz diyerek açıldı e, oturum. Çok önemli bunlar. Yani e, tam yazıyı da okuma fırsatı bulamadım ama bir cümleyle e, şey yapmaya, katkıda bulunmaya çalışayım. Şu anda tam da bu toprakların... Eski şeylere sınır içinde olan mücadelelerde de işte bu Sioux kabilelerinin yerli Kızılderili kabilelerinin toprakları üzerinde U.S. Army Corps of Engineers'ın yani bayağı hükümetin ordu birliklerinin de desteğiyle şirketlerin girip atadan kalma topraklarının üzerine hakim kararı beklemeden bu dozer geçirmeleri Kızılderililerin de yerlilerin de buna ...var güçleriyle karşı durmaları... ...yüz kadar kabileyin bir araya gelip... ...hikayesi var. Yani şeye gidiyor... ...Birmingham'daki... ...1963'teki büyük çatışma... Hı hı. çatışmalarını hatırlattığı gibi... ...çok da... ...eskiye gidiyor işte. Onu hatırladım... ...yani büyük Sioux... ...rezervasyonu... ...1800'lerin ortasında... ...kurulmuş... ...ve 1980'de artık... Çok küçük bir yere inmiş durumda ve yani soy kırımı hmm. yerlilere yapılan soykırım, Amerika'nın ve insanlığın, beyaz insanın karanlık tarihine bir dönüş oluyor. Ama bu sefer biz vermeyeceğiz egemenlik haklarımızı diyorlar. Yani hepsini öldürebilirler. Böyle bir hmm. duruma gidiyor ve bütün büyük bankaların, tümünün, 30 kadar bankanın, ...bu şeyi... ...petrol boru hattığını desteklediği Hı -hı. ortaya çıktı... Hı -hı. ...ve aynı bankaların ve finans örgütlerinin... Hillary Clinton'ı da... ...destekledikleri ortaya, ortaya çıkıyor... ...yani çok acayip bir durum karşı... ...çok şaşırtıcı karşı. değil... <gülüyor> değil Hayır, ...ama da, bunları evet. söylemek lazım... Evet, tabii. ...yani bunu söylemek özellikle oradaki mücadelenin... E, ...meşruiyeti açısından çok önemli... ...ben zaten... ...böyle daldıkken ama böyle hızlı hızlı... ...birazcık toparlayayım... Yani ...bir ikinci konu feminizmdi... ...daha önce... İki hafta önceki programda da neden feminizmin artık tartışılmaya başlandığını söylemiştim. Ee, çok özetle yani bir büyümeme, e, büyümeme belki politikası büyümeyen ya da büyüme ötesine geçecek bir e, ekonomik toplumsal sistemin aslında daha çok e, üretimcilikten çok yeniden üretim ve e, işte bakım emeği falan gibi e, prensipler üzerinden gideceği tartışılıyor. Yani yalnız bu işte bakım emeği ve yeniden üretimi kadınların mi yapacağı ya da bu emeğin nasıl paylaşılacağı hiçbir zaman konuşulmuyordu. En sonunda feministler bir baş kaldırdı. İşte bu e, şeyde konferansta da bir akademik e, oturum düzenlendi, bir de panel e, ve panel çok başarılıydı. Ben orada müdahale 5 dakikalık müdahale yapanlardan bir tanesiydim ve e, yani birçok genç kadın ve e, birçok genç erkek de yani bu neden konuşulmuyor ve yani böyle böyle böyle cinsiyetçilik var diyerek yani yaklaşık iki buçuk saate yakın e, tartıştı ve e, mesela işte bir sonraki belki D-Grood konferansında aynen çiftçi kooperatiflerinin çağrılması ve yemeği mesela onların yapması gibi e, bir ittifak kurulacak ve tanışacak hareketler olarak feminist grupların da çağrılması ve konferansla masa açmalarının sağlanması gibi e, somut şeyden oradaydı kondu. Evet, yani. burada özeleştirel bir yaklaşım olması da çok evet. e, dikkate değer yani senin anlattıklarından çıkarıyorum. Çünkü normalde bu yapılmıyor ve bu yüzden de çok e, ge, hareketlerin gelişmesi zorluk çekiyordu. Aynen. Yani biz hep haklıyız. tarafından Aynen. bakınca olmuyor. Yani Yakup Okumuşoğlu'nun mesela çok ilginç bir şeyi vardı. ki e, kentin tozu hı hı. E, şeyinde konuşurken ve şey dedi yani meclisten bu apar topar geçiriliyor bu 75 ya da 80. madde torba yasayla ama ...milletvekilleri ilgilenmediler bile... ...ama onlara bırakamayız ki... ...biz milletvekillerini... ...nöbet evet. tutsaydık ve sıkıştırsaydık... ...böyle mi olurdu... ...bundan evet. sonra yapacağız demiş, demesi gibi... ...bu evet. çok önemli bir şey bu toplantıda... ...eleştirinin, öz eleştirinin olması... ...aynen ve yani... ...belki hakikaten... ...yani şunu da ben gördüm belki orada... ...işte bu hareketin, konferansların falan... ...örgütleyicisi olarak görebileceğiniz... ...bir çekirdek ekip... ...yani bir kısmıyla kişisel ve politikte... ...bağımız olduğu için... Ya yani ...bizi bıraksan hani biz böyle gidebiliriz ama yani arada duruyoruz ve yani bu eleştirileri, yani eleştirileri belki kendimize yapamıyoruz. Çünkü içindeyiz ama yani cepheyi genişletmek ve o eleştirilerin olabileceği en azından alanları açmak noktasında varız. Ve aynı şekilde mesela yani feminizin bir tarafı bir ikinci tarafı degrowth, büyümeme fikrinin çok Batı Avrupa odaklı kalması... Ve anladığım kadarıyla onlar evet yani bir özelleştirici sürecine girip yani biz herkesin büyümemeci olmasını, herkes degrowthçu olsun, artık yeni hareket digrot hareketi olsun demiyoruz. Biz aslında alternatif bir, başka bir hayat tahayyül ediyoruz hep beraber. Yani bu tahayyüllerden bir tanesi büyümeme ama başka bir sürü var. Yani biz gidip Hindistan'daki ya da Türkiye'deki herkes büyümemeci olsun demiyoruz asla böyle bir emperyal fikir haline gelmesini istemiyoruz. Bunu yapmanın da tek yolu burayı mümkün olduğu kadar açmak yani katılıma ve eleştiklere açmak. Bu önemli bence de çok önemli. Demin ki şeye de bir ufak ilave de bulunayım bugün çok kevzeriyim Estağfurullah. <gülüyor> e, bu nüfus. Evet. kontrolü meselesinde feminist hareket fevkalade önem taşıyor. Aynen. Çünkü kadınların empowerment denilen yani kendi kaderlerini kendi, kendi. ellerine e, alabilmesi hmm. imkanı olunca zaten onlar yani e, e, fazla fazla çocuk yapma durumunu enge engelleyecek. Tek unsur evet. onlar zaten evet. ana aktör, aktöriz. Aynen İyi. veya oradaki feminist pozisyon kadınlar çocuk yapmasın demek değil, kadınlar bedenleriyle ilgili ne yapabileceklerine ne? Karar Evet verebilsinler ve bunun için gerekli işte kurumsal ya da politik destekleri biz nasıl verebiliriz evet, diye aynen öyle. E, Bu e, belki bu işte biraz açma noktasında çok da az vaktimiz kaldı belki devam ederiz bir sonraki programda. Bence de edelim, edelim ya. Yani. <gülüyor> Ee, i̇şte bir, bir ittifaklar paneli e, yaptık yine dört yani bu daha politik ve işte daha tartışma odaklı panellerden bir tanesinde ben e, birazcık e, Kürt hareketinin demokratik ekonomi fikrinden bahsettim e, aşis kotari çok e, kıymetli bir e, ...arkadaş ve akademisyen ve aktivist... ...ve gelecek İstanbul'a belki... ...tanışma imkanımız İyi, olur. olur? Ee, Hindistan'da radikal ekolojik demokrasi... ...fikrinin e, belki kurucu... ...ve savunucularından... ...Ekos Baraj... E, ...ve e, birazcık daha bahsedeceğim... ...bir sonraki programda... E, ...Aşiş Kotari'nin anlattıklarından... ...bir son şey... E, ...söyleyeyim şu ittifaklar... ...şeyle ilgili. Geçen programda da... ...bahsetmiştik Bhutan. ...Butan'daki işte... ...Gayri Safi Mutluluk... ...endeksi, endeksi evet. meselesinden... ...orada bir sene boyunca yaşamış bir arkadaşımız... ...Julien François Gerber... ...anlattı... ...yani tabii ki gerilimleri olan bir şey... ...yani halk çapında... ...bu çok da yani ciddiye alınmıyor... ...çünkü bir yandan... ...Hindistan'a ciddi anlamda borçlanılmış... ...Durumda, Hindistan mega projeler... ...yapıyor, mega barajlar... ...yapıyor, yani bir yandan böyle bir kalkınmacı... ...modernleşmeci zihniyet devam ediyor ama... ...bir yandan da yani bu bir alan... ...açıyor aslında diye ve şunu söyledi... ...şey yapıyorlarmış... ...bütün politikacılara... ...bir... ...evrensel... ...insan değerleri... <gülüyor> eğitim veriyorlarmış <gülüyor> bir kere yani ya veriyorlar ya böyle bunun artık zorunlu olmasına dair bir şey kanun geçirilmeye çalışılıyor bunun amacı da ki bunu anladığım kadarıyla böyle daha da yaygınlaştırmak istiyorlar insanların gerçekten neye ihtiyaçları olduğunu anlamalarını o, o tür bir içgörüye sahip olmalarını sağlamak ee, ve yani aslında ihtiyaçlarımız son derece kısıtlı ve bunun ötesi hırs ve işte büyüme isteği vesaire gibi bu bayağı ilginçti neyse bir sonraki programda ha, devam bu da, ediriz. <gülüyor> bu, tam bu noktadan sonra belki biz de senin bıraktığın yerden bir şekilde devam ederiz. Bugün okuryazarlık günü yani <gülüyor> ümmi olmama günü ve yani politikacılar başta olmak üzere bu kültürün demokrasi ve şey kültürünün verilmesinin Aynen. hayati önemi var. Çünkü artık insanlar ülkemizde de gördüğü gibi gerçekle e, yalanları birbirinden Aynen. ayırma kültürüne çok uzaklaştılar. Yani toplumlar bölünüyor Amerika'da da Türkiye'de Aynen. de. Aynen. Biraz bunun üzerinde de duracağız. Chris çok ilginç bir makalesini. Tamam, ben de çıkıp çıkınca dinlemeye devam Öncesinden yapayım. gelen belki ondan da biraz bahsedeceğiz yani. Süper harika. İyi o zaman çok teşekkürler. Hoş geldin. Hı -hı. Devamını 15 gün sonra evet. bu 5. Büyümeme konferansı Budapest'te de konuşulanları konuşmaya devam, devam ederiz. Hepimize evet. yarar. Çok tamam. teşekkürler. İyi, iyi yayınlar. Hoş. Bildiğimiz ekonominin sonu. İkrat Adaman ve Bengal Fodut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun